Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi peygamber bile inne neselamü aretün bi diyor nefis şiddetle fenala amirdir diyor. Te'kitli bir cümleyle inne Arapçada te'kitli bir cümle muhakkak nefis şiddetle fenala amirdir deniyor. Bu bakımdan ona itimat edilmez. Şimdi ona itimat etmeme duygusunun insanda belirmesi lazım. En iyi şeylerinden bile mesela diyelim ki en masum şey nedir? Gece hiç kimse yok. Ben tek başımayım.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 Ruhanilerin hoşuna gitsin mülazasını taşıyorsan, bir biteni vardır bu meselenin içinde. Bu mülazayla hareket etmek bence ona itimat etmeme demektir. İnsanda bu duygu hasıl diyese şayet, en iyi şeylerinden bile onu sorgulayacak kadar bu mevzuda kararlı değilse, dimdik durmuyorsa o nefsi itimat edilmez demektir. Öyle bir nefsi taşımak suretiyle nefsini itimat eden